Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> <gülüyor> ala vel murselin. ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'du Kardeşlerim cumartesi günkü derslerimizde Fatiha suresi tefsiri yapıyoruz.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 Yani uluhiyet tevhidini, bububiyet tevhidini, esma ve sıfat tevhidini içerir. Onlara delalet eder dedi. Ve e, bu üç tür tevhidle ilgili hangi ayetin hangi tevhide delalet ettiğini söyledi. Ayrıca biz buna ilaveten e, geçen e, dersimizde e, ayetlerdeki ibadetin rükünlerine delaleti, şey yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi yine o genel değerlendirme çerçevesinde müellif rahmetullahi aleyh hidayet eyle bizi dost doğru yola buyruğunun delaletini açıklıyor bize. Evet. <gülüyor> hidayet eyle bizi dost doğru yola buyruğu ise nübüvvetin kabulünü ihtiva etmektedir. Çünkü risalet olmaksızın bunun gerçekleşmesine imkan yoktur.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 nübüvvet olmaksızın imkansızdır. İşte kardeşlerim bu Ehli Sünnet ve Cemaat'ın bid'at ve dalalet fırkalarından ayrıldığı noktalardan bir noktadır. Şeyhin buradaki sözü gerçekten çok azim bir söz. Ehli Sünnet ve Cemaat apaçık ayetler apaçık hüccetler ve burhanlar gereği itikad eder ki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 Allah'ın dini hakkında sıratı takimle bu hususların tümünde aklın Resullerin davetine önceliği vardır. Biz ise diyoruz ki hidayet sıratı müstakime hidayet sadece nübuvvet ve risalet ile mümkündür. Eğer Resuller gelmeseydi insanlar Yüce Allah'ı tanımayıp Yüce Allah'ın dinini bilme hususunda hakka eremezler gerçeği göremezler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 o rüküne de, dinin o temel esasına da işaretle bulunuyor. Uluhiyyete işaret var, tevhide işaret var, rububiyyete işaret var, isim sıfat tevhidine işaret var, Hah, nübuvvete de işaret var. Evet. Sonra ne diyor? Sadece bu işaret Fatiha suresinde başka neyi işaret var? Maliki din buyurdu da, Maliki din buyurdu da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 kaderi inkar kaderi, kaderi inkar edenler. Kaderiye kaderi inkar Acaba Cebriistler var. Kaderiye inkar edenler mi yoksa kabul edenler mi? İnkar edenler. İnkar edenler. Yani isminden size ters bir şey gelmesin. Kaderiye kaderi kabul edenler, kaderciler, kadercilik yapanlar. Ya o başımıza ne geldiyse kaderden geldi.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 ve Allah'ın yaratmasıyla olur. İşte bu ehli hak, ehli tevhid, ehli sünnet vel cemaatın görüşüdür. Mu'tezile yani kaderiye nedir? Hayır. Kulun fiilleri bizzat kendi dilemesi ve kendi yaratmasıyla oluşur. Allah'ın buna herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Kul kendi fiilini kendi yaratır.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 Cebriye. Peki Cebriye'nin görüşüne özet olarak neyi bileceğiz? Kaderiye kaderi inkar edilendir. Yani kader yok, yazgı yok, böyle bir şey yok. Allah yaratmamıştır. Yüce Allah Azze ve Celle dilememiştir. Bunu inkar edilendir. Ehli Sünnet ne diyor? Bilakis kader haktır, gerçektir. Özet olarak en azından bunu her arkadaşımız bilsin. Peki Cebriye'nin inanışı ne? Tam zıttı.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 E biz Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet biliyoruz. Kutbemizde söylüyoruz. Allah'ın saptırdığını kimse hidayet edemez kimse. Yok diyor o ayetleri anlamda değil. Peki hangi anlamda? Sapıklık isteyen Allah saptırır. Hidayet isteyen de Allah hidayet eder. İşte bu kaderiyye. Yeni icat etmedi yani bu onu. Mutezile'nin görüşü. İlk defa o gündeme getirmedi.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 biz yalnız sana ibadet ederiz. ederiz. biz yaparız. Biz ederiz. Bak ne var? Kulun fiilinin ispatı var. Bu ayette cebriye yeret diye var. Biz yaparız. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Biz yalnız sana ibadet ederiz. İşte bu ayette cebriye yeret diye var. Demek ki ibadeti yapan biziz. Cebriye'ye reddiye verildikten sonra hemen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 mutezile eşittir kaderiyye mutezileye yani kaderiyyeye diye var hatta bu sure hidayet ile bizi dost doğru yola buyruğunda bütün bidat ve dalalet sahiplerinin kanaatlerini reddi de ihtiva etmektedir evet bu surede ihdine sıratı Mustakim buyruğunda diyor elif hatta bütün bidatçılara diye var bütün bidat ehline <gülüyor> reddiye var çünkü sıratı Mustakim nedir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 Magdûb aleyhim hangisine muhalefet etmişti? Magdûb aleyhim. Hakkı amel Hakkı bildiler. Amel etmediler Yahudiler. Yahudiler. Dallin hangisine muhalefet etmişti? <gülüyor> İlme muhalefet etmişti. Bu ümmetten 72 fırka da bu iki esastan birisine muhalefet ettiği için sapıkçı ya da sapık ya da bidatçı olmuştur.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 Evet. Başka? Buyur Yaşar abi. Dedik ki hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi tüksede dördüğümüzde şöyle durdu. Onunla benim aramda namazı ikiye ayırdım. Buyur Allah Azze ve Fatiha'dan bahsederek. Evet. İyyâkenâ budu'ya kadar olan bölümün kula ait. İyyâkenâ budu'dan sonraki e, bölümün ise e, yok. Tam, tam tersi. Tam tersi. Evet. Yani, o, ondan sonra dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrı Fatiha suresi hakkında e, Fatihası olmayan namaz yoktur. Dedik. İşte Yaşar Abin söyledikleri de neye delalet ediyor? Yine Fatiha <gülüyor> suresinin yüksekliğine delalet ediyor. Birinci söylediği hadis-i şerifte Yüce Allah azza ve Celle hadis-i kudside Fatiha suresini ne olarak isimlendirdi? Namaz. namaz. Namaz olarak isimlendirdi. Fatiha suresini namaz olarak isimlendirdi ve buyurdu ki Namazı kulum ile kendi aramda ikiye ayırdım. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmaner <gülüyor> rahim maliki middin. iyyake na'budu buraya kadar olan <gülüyor> yüce Allah'a ait. Ve <gülüyor> iyyake nesta'in ihtedinas sıratal mustakim sıratallezine'n. Buraya kulai. Evet. Buyur. Ha bir bir şey daha zikretmişti Yaşar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Fatiha okunur. Evet, bu bu, bu surenin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 bir durak, hayır, orada bir durak var evet. dediler. Bu hususta da biliyorsunuz ilim ehlinin arasında ihtilaf var. Ama inşallah tercih olunan görüş, İmam Ebu Hanife'nin de görüşü olan e, Besmele, evet Nemr suresinden bir ayettir. Ama Fatiha'dan bir ayet değildir. Surelerin arasını birbirinden ayırt etmek için Tevbe suresi müstesna her surenin başında vardır. Evet. Başka hızlı hızlı sayalım. Fevaidi. Fatiha suresinde neler vardı başka? <gülüyor> İstiaze ile ilgili söylemiştik. Sığınmayla ilgili. Bunun, bununla ilgili Şeyhul İslam Muhammed bin Abdülvehhab'ın sözünü söylemiştik. Yani kişi bunu söylerken kalbiyle dili uyum içerisinde olsun. Yoksa Allah subhanahu ve teala böyle olmayanlar için kalplerinde olmayanı dilleriyle söylediler.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 el ilah kökünden türediğini söylemiştik. İlah, e, kendisine sevgiyle, nihayet derecede muhafifet ve nihayet derecede zillet ile kendisine ibadet edilen zat demektir. Evet. Allah-u isminin ilah kelimesinden türediğini söyledik. Evet. Sonra Rahman ve Rahim isimlerinde de Rahmet kökünden türemiş iki allah Teala'nın ismi olduğunu söylemiştik. Nedir aralarındaki fark? Allah Rahman, Allah-u Allah'ın derecelerinin ismidir. Zatı, zatına taalluk eden.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 <gülüyor> bu üçüne iyi de bunlara iman etmeyen mi var ki? Var mı? Var. var. Bu üçünde kimlere diye var? Kim? İlkiyle cehmiye. Çünkü Cehniye Allah'ın isimlerini kabul etmez. Yani i̇lkinde biz neye iman ediyorduk? Bir daha duysun arkadaşlar. Birincisi Allah'ın isimlerine nasıl? Fatih e nasıl iman ediyorsun? Allah'ın isimlerinin yani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 Var mıydı inkar eden? <gülüyor> Kim inkar yani, ediyor? Muatiridiler ve eşariler inkar ediyorlar şöyle şu cihetten. Allah subhanahu ve teala'nın mesela sevemesini e, irade sıfatına döndürüyorlar. Allah subhanahu ve teala'nın gazabını irade sıfatına döndürüyorlar. Bunun gibi tevil ediyorlar. Rahmetini? Rahmetini yine e, irade sıfatına döndürüp tevil ederek tarif ediyorlar. Evet. allah Teala'nın rahmet edeceğini kabul etmiyorlar.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 Hocam her isim bir sıfatı delalet eder. Evet. Ama e, her sıfat bir isme delalet etmez. Evet. Bu da temel bir kaidedir. Evet. Örneğin Örneğin e, Allah intikam sahibidir ama Allah'a zuntikam denilmez. Zuntikam <gülüyor> muntakim, denilmez. muntakim denilmez. Ha isim olarak muntikam denilmez. Ama zuntikam intikam sahibi demek zaten. Evet. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbilahi. Geçelim artık elhamdülillah. Evet. Başındaki elif ve harfif Kapsamlı bir ifade vermiştik. Onun için Ham adına ne varsa, Billahi tamamen hepsi Allah'a aittir. Ne varsa? Evet. Oğlanım onunca demiştik ya Allah Azze ve Celle üç cihetten ölürler. Evet. Kaç cihetten? Üç cihetten. Üç cihetten. Rızatı ile. İki oğlan fiillerle üç kelamıyla. Evet. Daha. Kim söyleyecek? Buyur abi. Rızatı ile ölmeye layıktır Allah Azze ve Celle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 Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın kevni ve şeria ayetlerine bakıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın kevni ayetleri yani bütün tabiat, bütün canlılar, bütün dağlar, bütün her şeye bakıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetini, merhametini görüyoruz. Allah Subhanahu ve Teala zalim değil. Zulümden çok uzaktır. bütün kainatta Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetinin eserleri var. Ayrıca Allah Subhanahu ve Teala bize indirdiği kelamında bu rahmetini bize beyan etmiştir.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 Kimler kelamı itibarıyla Yüce Allah'ı övgüye layık görmediler? Neden? <gülüyor> <Daha> Demokratlar <gülüyor> layıklıdır. Onlar Allah'ın emirlerini hoş görmediler. Evet. Neden? Hem onlar hem de haberleri tasdik etmeyenler. Yani Allahu Teala Azze Ve Celle'nin verdiği haberleri inkar edenler, reddedenler, kabul etmeyenler, verdiği haberlerin hak oluşu hususunda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 ya da sosyal bazı düzenlemeler gibi, Yüce Allah Azze ve Celle'nin hüküm koymak, kanun koymak için izin verdiği saha bunun dışındadır. Evet, onlar da Yüce Allah Azze ve Celle'yi e, laikler mesela, Yüce Allah Azza çünkü onlar diyorlar Allahu Teala'nın hükümleri bugün uygulanamaz. Allahu Teala'nın hükümleri geçmişte kalmıştır. Din sadece insanın hangi hayatıdır?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 Evet, sıralayalım. On buçuğa kadar bitirelim. Hocam, İbnü’l Fethim’in rahmetullahi ve bununla ilgili bir sözünü aktarmışsınız. Neydi? Kişi üzerine farz olan e, Allah’ın emirleri ve yasakları hususundaki kişi üzerine farz olan ilk hikmet, onun Allah’tan geldiğine iman etmesi. Evet, kişinin Allahu Teala’nın emirleri ve yasakları hususunda kişiye ilk farz olan kabul etmesi gereken hikmet yeterlidir yani İbnü’l Fethim’in diyor ki.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 Allah Teala'nın buradaki rububiyeti alemlere izaf edilmiş. Yani Allah Teala bütün alemlerdeki her şeyi yaratan, onlara nimetler veren, onlara sıfatlar verendir. Halipları odur, rezakları odur, Malikleri odur. Allah Teala'nın rububiyeti de ikiye ayrılır. Genel rububiyet ve özel rububiyet. Yani Allah Teala'nın kainatta cereyan eden bütün fiilleri Allah Teala'nın kevni rububiyeti allah Teala'nın Resul'ler göndermesi, kitapları indirmesi, mümin kullarını her cihetten kemale ulaştırması ise allah Teala'nın şer'i rububiyetidir. Başta hidayet verip, iman nasip edip, i̇man nasip edip sonra tevfik vermesi şer'i rububiyetidir. İçerisine gider. Evet. Rabbil Alemin buyruğu. Evet. Çok güzel maşallah Osman. Allah seni mübarek etsin. Çok güzel, ilmi bir şekilde sıraladın. Başka?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 Bismillahirrahmanirrahim er ismini gördük ve Malik'i Bir de da şey söylemiştiniz. Allah Subhanahu ve Teala'ya elhamdülillahi rabbil alemin burada kulun Allah'a karşı muhabbet ile ibadet etmesi, Errahmanir Rahim Allah Subhanahu ve Teala'dan ümit ederek muhabbet şey ibadet etmesi, Malikiyü'midin ayeti ise Allah Subhanahu ve Teala'ya korku ile ibadet etmesi. Bu üçü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 işaret etmiştir. Evet. Allah'a imandan sonra ne geldi? Ahirete. Ahirete iman geldi. Zaten bu iki rüküm de imanın temellerinin temelleridir. Evet. Başka? <gülüyor> Burada maliklik din gününe izah edilmiştir. Çünkü e, ahirette Allah subhanahu ve teala'nın hükümranlığı, egemenliği açık reddedilmez bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden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 başka. İyi yer kenar hocam. Burada da uluhiyet tevhi. Yani <gülüyor> yalnızca sana ibadet buyruğu var. Sonra iyi kenes tayin yalnızca senden yardım dileriz. Allahu Teala e, iba ibadeti gerçek yani ken uluhiyet gerçekleştirebilmemizin ancak kendisinden yardım isteme mümkün olacağına işaret etmiş olarak. Bu ayette bir işaret, bir işaret var yani. Var. Ve İyyâkenes dayında allah Teala kulların hakkını edâe. Yani bunu zikretmiş. Olabilir. Ona <gülüyor> bir işaret vardı. İşaret var. Evet. İşaret var. Başka? <gülüyor> İyyâkenâ hudû ve İyyâkenes dayın Allah-u Teala e, dua, ibadet olduğu halde onu ayrıyeten zikretmiş. Burada ona bir işaret vardır. E, Önemine delalet eder.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 Duanın ve, önemini göstermiş ibadet içerisinde. Ve ikisinin de başında İyâke, İyyâke buyurmuş. Ve Allahu Teala Azze ve Celle İyyâke'yi başa olarak ne yapmıştır? Bizi bu usta dua olsun. Hasr. Ibadetin ve duanın, istianenin Allah'a hasır edilmesine işarette bulunmuş. Başka? Burası <gülüyor> yani hani bir mukaddime yüce Allah Fatiha ile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 Tam ortada hangi ayet var? İyyâken a'budu ve iyyâken estâ'in. Bunun üst kısmı Allah'a ait olan kısmı, alt kısmı, dua kısmı. İyyâken bu ve iyyâken estâ'in de allah Teala ne buyuruyor? Yarısı benim içindir, yarısı kulum içindir buyuruyor. Oranın da yarısı Allahu Teala için neresi orası? Yarısı kul için. İyyâken estâ'in. Dedik ki o ön kısım Fatiha'nın mukaddimesi Ortası Fatiha'nın özü hem de Kur'an'ın özü. Onun için İbn Kayyim diyor ki seleften bazıları dediler ki Kur'an'ın hepsi Fatiha'da toplandı. Fatiha'nın hepsi İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn'de toplandı. Ve İmam İbn Kayyim sadece bu ayeti tefsir etmek için bir kitap yazdı. Medaricus Sâlikîn Sadece İyakana Budu ve İyakana ayetinin tefsiri için muazzam ciddi bir eser yazdır. İyakana Budu ve İyakana Evet, bu Fatihanın özüdür, Kur'anın özüdür, Rasullerin davetidir. Evet, başka. İhtidas sırat almustaqiim. Buyur Cengiz abi. Evet, ee, insan, i̇nsan olduğu için en önemli şey hidayettir.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 en zaruri ihtiyaç. Evet. Başka? Buyur abi. Hocam hidayet ikiye ayrılıyor. Ee, bir beyani hidayet, bir tevfik hidayet. Ee, beyani hidayet yani Kur'an e, baştan e, sona bir beyani hidayette. Ve sünnet. Ve sünnet. Rasullerin gönderilişi hep beyani hidayet. E, tevfik hidayette Allah'ın hidayet e, Allah erdirilmesi. Evet, tevfik verilmesi. Yani. Salih amellere, imana, salih amellere, hakkı bilmeye, hakkı öğrenmeye, hak ile amel etmeye vesaire. Evet. Başka? İşte Sırat-ı de hakkı bilip onun gerince amel etmek demiş. Evet. Sırat-ı müstakimin tefsiri nedir? Hakkı bilip gerince amel etmek. Evet. Diğer tefsirlerin hepsi de bunun içine girer. Sırat-ı Kur'an'dır demiş bir selef. Sırat-ı müstakim sünnettir demiş seleften başka birisi.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 Kendi elleriyle kazandıkları günahlar perde oldu. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onların kazandıkları günahlar kalplerine pas olmuştur. Kendi elleriyle kazandıkları günahlar kalplerine pas oldu, gözlerine perde oldu. Allahu Teala buyuruyor, kâtam Allahu Ala kullubim. Kazandıkları günahlar yüzünde. Bir hikmete mi? Ha, şu Şimdi genel kaideyi bildik, müteşabih ayetin peşine düşmeyeceğiz. Genel kaide ne? Allah zulümden uzaktır. Genel kaide bu. Bu ayeti okuduk, anlayamadık. Allah-u Teala engelliyor onların iman etmesini. Ayeti okuduk, şaşırdık, anlayamadık. Ha müteşabih, peşine düşme. Genel muhkeme dön. Muhkem ne? Allah zulmetmez.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 Evet. evet. Hızlı i̇şte, bitiremedik. Subhanallah. Şey Son birkaç şey söyleyelim, bitirelim. Hocam Sıratel lezîne en'amte aleyhim. O kimselerin yoluna ki kendine nimetler verdiği kimselerin yoluna. Allahu Teala insanın yaratılışı geri insan musaha şahısları örnek almak ister. örnek almak ister. Yüce Allah kitabında diyor ki eğer yeryüzünde yaşayanlar melek olsaydı biz onlara melekleri Evet. Peygamber olarak gönderdik. Kendine nimet verenlerde Nisa suresinde buyrulan nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve sarihlerdir. Bizi bunların yoluna ilettedik. Evet. Bu ayetle ilgili? Evet, başka. bu. Bu ayette neye işaret vardı? Evet. Bu ayette fehmus selef rüknüne işaret vardır. sırat al ihdinas sırat-ı sırat müstakim nedir? Kur'an ve, sünnet. ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Sırat-ı lezine en amt aleyhim fehmus seleftir. Sırat-ı aleyhim fehmus seleftir. Yani kitap ve sünnet yolu daha önce hiç üzerinde gidilmemiş, hiç açılmamış,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 Sıddık Ekber Ebubekir radıyallahu a ve şehidin Ömer ve Osman ve salihler Ali ve diğer sahabeler. Yani burada da latif bir mana var. Ali bu ümmetin tek şehidi. Ömer mi? Değil. Değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tepenin üzerindeydi. Tepe sanlandı. Ayağını yere vurdu. Ey dal, sakin ol dedi. Üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki şehit var. Kim vardı orada? Resulullah, Ebu Bekir Ömer, Osman vardı. Evet değil. Yok. Ömer, Osman vardı. Bir Nebi, bir Sıddık, iki şehit. Ha, bunlar imamlar. Sonra ne şehitler geldi, ne salihler geldi, ne Sıddıklar geldi, onların derecesine ermeseler bile ama Nebi gelmeyecek. Nebi ve Resul yok. Hocam hayr-i mağdûb kendisine gazap olmanların yok. Çünkü her şey en iyi Sıddık'ı ile allah Teala Teala'da iki zıt sırat-ı müstakimden sonra iki zıt ucu bildirdi. Hah! Sırat-ı müstakimi nasıl bileceğiz? Her şey zıttıyla bilinir. Onun için Allah sırat-ı müstakim olmayanları bildirdi. Evet. Sırat-ı müstakim neydi? İlim ve amel. Gereyince amel edenler. İlim ve amel. Sırat-ı müstakim. Hah! Sırat-ı müstakim olmayan mağdub aleyhim ilmi Yo, ilmi aleyhim. elde edip amel Yahudiler edin. yani İlim, İlim amel. amel yok. İlim var amel yok. Dallin Hristiyanlar yani amel var, yani. Amel var ama ilimsiz. Evet. Demek ki ikisi de dalalett. İkisi de dalalett. İki şerif sevini sözünü nakletmiştir. Neydi o? Her kim il, ilmiyle amel etmezse o bu ümmetin Yahudisidir. Her kim de ilminin gereğince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 Tenakuz ihtilafı değil. Ha tenakuz ihtilafı olan da var tefsirler içinde. Evet. <gülüyor> Şeyhul İslam'ın şeyini söylemiştik. Ee, ehl Sünnet ve Cemaat'ın sırat-ı e, diğer fırkalar arasındaki yeri İslam'ın diğer dinler arasındaki yeri gibi. Evet. Şeyhul İslam İbn-i böyle bir sözü var. Diyor ki Ehli Sünnet ve Cemaat vasatlık açısından tıpkı İslam'ın diğer dinlere konumuna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 Belki bu ayeti de katarız. Bu ayetlere kadar göreceğiz inşallah.